Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ooo, Mehmet Bey de buradalarmış. Hoş geldiniz efendim. Gelin ve damadı piste davet ediyoruz. Nanaynay nanaynay. Şşş, ne yapıyorsun kara gözüm? Aa, kusura kalma efendim. Bazen böyle karıştırıyorum da. Akşam öyle sabah böyle olunca tabii. Nasıl yani? Sen akşamları piyanist şantörlük mü yapıyorsun? Ne yapayım? Artık ikimize rağbet kalmadı. Ben de ekstralara çıkıyorum. Olur mu efendim? Kara gözle Hacivat'a hiç ilgi biter mi? Biter efendim biter. Ne bitmişler gördük biz. Ne bitmişler gördün? Zeki ile Metin mesela. Onlar para yüzünden ayrıldılar efendim. Ne olmuş yani? Uğruna ayrılacağımız bir paranın P'si yok bizde. Eee başka kim var? İzel Çelik Ercan vardı. Başka? Ufuk Ercan. Başka? Yalnız Ercan. Tam da efendim? O nasıl ayrılacak canım? Kol bacak Ercan. Hey gidi Zeki Müren hey. Efkarlandınız efendim. Hayatımda dinlediğim en muhteşem ikili Zeki Müren. Zeki'yi ayrı severim, Müren'in yeri bambaşkadır içimde. Karagözüm, saçmalamaya başladın galiba. Demem o ki Hacıvat. İkimiz bir fidanın güller açan dalı olmaktan çıktık. Şov dünyasındayız. Şu göbeğe bak senin yüzünden bütün görselliğimizi yitirdik. ...perdeye de sütü ya da sığmaz olduk. Adam biraz kendine dikkat eder yahu. sen kendi göbeğine bak geç. Ne varmış benim göbeciğimde? Göbeğinde ekstra bir şey olmasına gerek yok. Kendisi bayağı bir ekstra zaten. Tabii tabii ama ben hala akşamları ekstraya çıkıyorum. Sana rağbet var mı? Yok. Hadi bir göster bakalım şu ekstranı da biz de görelim neyin nesiymiş. Burada mı? Evet efendim burada. Peki bir deneyelim. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz Ahmet Bey, sizi görmek ne güzel, Şenay Hanımlar da aramızda, Kerim Bey yüzünüzden düşen bin parça, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Bu yani ekstra? Ee, evet. Ekstra buysa bence hiç ekstraya gerek yok. Hoş geldin beş gittiğine kim para verecek canım. Bunca yıldır birçok yere girip çıktım. Hiç bana hoş geldin diyene akçe dağıtmadım. Sen dağıtmadın ama millet dağıtıyor işte. Beni götür o halde Karagöz'üm ekstralara. Allah'a mı? Tabi canım. Hem Karagöz, Hacıvat ikisi de bozulmamış olur. Hadi bakalım o zaman hep birlikte. <gülüyor> Sürçülisan <gülüyor> ettikse affola.